Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyanın dört bir yanından iklim değişikliği konusunda uzman ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası bir anket çalışması, küresel ısınmanın maliyetinin trilyonlarca dolara ulaşacağını ve harekete geçilmediği durumda maliyetlerin emisyonları hızla azaltmanın maliyetinden çok daha yüksek olacağını ortaya koyuyor. New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yer alan Politika Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen anket, ekonomistlerin iklim değişikliği nedeniyle ülkeler arasında ve içindeki eşitsizliklerin artacağına dair endişelerini dile getiriyor. Enstitünün iklim değişikliği ekonomisi kapsamında yürüttüğü araştırmaya katılım daveti en üst düzey akademik dergilerde iklim değişikliğiyle ilgili yayın yapmış tüm ekonomistlere gönderildi. 738 ekonomistin katıldığı bu anketin bu alanda çalışan ekonomistlerin iklim değişikliği konusundaki görüşlerine yer verdiği bugüne kadarki en kapsamlı anket olduğu belirtiliyor. Enstitünün stratejik direktörlüğünü yapan ve araştırmanın yazarları arasında yer alan Derek Sylvan, Ekonomistlerin büyük çoğunluğu hızlı emisyon azaltımını destekliyor ve temel teknolojilerin maliyetlerindeki süre gelen düşüş konusunda imserler. Bu uzmanlar arasında mevcut durumu korumanın büyük ölçekli enerji dönüşümünden çok daha maliyetli olacağı konusunda net bir fikir birliği var. Ekonomistlerin iklim değişikliğinin maliyetlerine ilişkin endişeleri enstitünün 2015 yılında gerçekleştirdiği son anketten bu yana artış göstermiş. Bu ekonomistlerin yaklaşık 4'te 3'ü yani %74'ü emisyonları azaltmak için acil ve etkili şekilde harekete geçmenin gerekli olduğunu söylüyor. Araştırmada yer alan ekonomistlerin %98'i de etkili şekilde veya bir takım eylemlerle harekete geçilmesini Gerektiğine inanıyorum. Enstitünün ekonomi direktörü olan ve raporun yazarları arasında yer alan Peter Howard şöyle demiş. Kariyerlerini ekonomilerimizi incelemeye adamış bu insanlar iklim değişikliğinin maliyeti ve potansiyel yıkıcı etkileri konusunda fikir birliğinde. Bu bulgular iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında acil harekete geçmenin ekonomik getirilerini de net olarak gözler önüne seriyor diyor. New York Times'da Coral Davenport'ın haberine göre Eylül 2009'da o zamanki başkan yardımcısı Joseph R. Biden Jr. yani şu anki başkan ta Eylül 2009'da hibrit ve elektrikli araçlar yapmak için özel bir otomotiv firmasına 528,7 milyon dolarlık hükümet kredisi duyurmuştu. Küçük bir otomobil üreticisi olan firmanın finansmanını Başkan Barack Obama tarafından Ülkeyi büyük durgunluktan çıkarmak için yeşil işler yaratmak üzerine vermişlerdi. Bu finansman 787 milyar dolarlık bir ekonomik teşvik planı olan Amerikan ekonomisini kurtarma ve yeniden yatırım yasasından gelmişti. 12 yıl sonra Başkan Biden iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomiyi eski haline getirme hedeflerini birleştirmek için yine hükümet harcamalarında kullanılacak yeni ve çok daha büyük ekonomik canlandırma planının ayrıntılarını hazırlıyor. Temiz enerji harcaması. Obama'nın teşvikinin sadece bir parçasıydı. Yeni başkan Biden yenilenebilir enerji gücünü, enerji verimliliğini ve elektrikli otomobil üretimini bu işin odağına koymuş durumda. Ancak Obama teşviğinin başarısızlıkları ve Biden'ın bundaki rolü de kendisine iyileştirme eylemi harcamalarını denetliyordu çünkü. Biraz soru işaretleri doğuruyor. Bakalım kongreden bu nasıl geçecek? Mergi mükellefleri için risk olacak mı? Günümüzde elektrikli araçları olan pazar talebi tabii çok daha yüksek ve arabaların maliyeti ilk elektrikli araçların piyasaya sürüldüğü ve o kredilerin verildiği 2009'a göre de çok daha düşük. Güneş enerjisi ekonomik olarak da diğer enerji kaynaklarına göre çok ciddi bir fiyat avantajı var artık. Rüzgar enerjisi yerleşmiş durumda ve hızla genişliyor. Enerji Sekreteri Jennifer Granholm temiz enerji kredisi programının ikinci turu için yeniden düzenleneceğini ve üstelik canlandırılacağını söylemiş. Görüyoruz sonunda Amerika Birleşik Devletleri de yeşil düzenine doğru ciddi bir şekilde harekete başladı. Darısı artık Türkiye'nin başına diyelim ve Türkiye'de de elektrikli araçlara uygulanan ÖTV vergisi ve diğer vergiler ortadan kaldırılarak çok ciddi artık yenilenen enerji sektörü için ekonomik canlandırma açısından teşvikler verme zamanı geldi de geçiyor. Bir gün Ege'de yayınlanan habere göre Konak Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir şubesi sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir kentler amaçlayan projeler üretmek ve bu çalışmaları da Konak'ta kent yaşamına dahil etmek için işbirliğine gitmiş durumda. Bu güzel işbirliğinden sürdürülebilir bir kent programı çıkar diye ümit ediyoruz. Türkiye'de artan hava kirliliği tarihi yapılar için büyük bir tehlike. Hava kirliliği eserlerin yüzeyinde kabuklanma ve tuzlanma yaratıyor. Bu duruma da dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Başkanı Öğretim Üyesi Doktor Fatma Edesvar diyor ki Haliç kıyısı, Fener ve Balat civarındaki yapılar, Karaköy Bankalar Caddesindeki bazı iş hanları tehdit altında. İsviçre merkezli dünyada hava kalitesini ölçen bir teknoloji şirketi de 2020 Dünya Hava Kirliliği raporunu yayınlamış. Buna göre 106 ülkeyi kapsayan raporda Türkiye 46. sırada Doktor Sinan Genim de Deha'ya yaptığı açıklamada diyor ki bu tarihi yapılar için geçmişe göre yüksek boyutlara ulaşan hava kirliliği var. Bunlar da tarihi yapılara zarar veriyor. Eser hangi malzemeden yapılırsa yapılsın bu kirlenme